Nestağfirullah, nestaizübillah, bismillah ve elhamdülillah ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar, Ramazanınız mübarek olsun. Evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan azat olmaya vesile olsun. Ramazan, temizlik anlamına gelir. Güz mevsiminin başında yağıp, yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki Ramda kelimesinden türemiştir. Ramazan ayı, Kameri aylardan adı Kur'an'da geçen tek aydır. Bakara suresi 185. ayette geçer. İslam'ın beş temel esasından biri olan oruç ibadeti de Ramazan ayında gerçekleştirilir. Kameri ayların başlangıcı ve bitişi ayın harekete esas alınarak belirlenir. Aynı hilal şeklinde görünmesinden itibaren tekrar hilal şekline görününceye kadar geçen süre bir aydır. Bu süre bazen 29 gün, bazen 30 gün olur. Bu sebeple Ramazan ayında oruca başlayabilmek için ayın gökte hilal, yeni ay halinde göründüğü zamanı belirlemek gerekir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam "İza tumuhu fasumû ve izâ ra'aytumûhu fa'ftirû fe inne gummen aleykum fa'ftirû leh" buyururlar. Buhari'nin 3. bölümü 5 nolu hadiste: Hilali Ramazan'ın başında gördüğünüzde oruca başlayınız ve onu Şevval ayının başında görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olur da hilali göremeyecek olursanız, ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz. Ayı 30'a tamamlayınız. Yine 11. hadiste: "La tesumu hatta tara'l hilala ve la tufdiru hatta tarahu fe in ghum 'alaykum lahu. lehu." Ramazan hilalini görmedikçe oruca başlamayın. Şevval hilalini Medicçe oruca son vermeyin. Hava bulutlu olursa ayın sonunu takdir ederek belirleyin ayı 30'a tamamlayın. Asıl olan hilalin görülmesi olup görülme yöntemi değildir. Kur'an dili Arapçada görmek anlamındaki ru'yet kökü bilmek, inanmak anlamlarına da gelmektedir. Şu halde zikrettiğim hadis-i şerif hilali mutlaka çıplak gözle görme konusunda bağlayıcı değildir. Bunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam Buhari'nin sav bölümü 11. hadiste geçen şu hadislerinde buyurmuştur. İnna ummetun ummiyetun la naktubu ve la nahsubu. Şehru hakaza ve hakaza. Yani مرة ten 20'de bir marra 30 biz ümmi bir toplumuz. Hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Ay şöyle ve şöyle yani bazen 29, bazen 30 gün olur buyurmuştur. Hadis-i ki ayların belirlenme yöntemlerinden biri de hesaplama yöntemidir. Ancak bu yöntem bilinmediğinden uygulanamamıştır. Ne var ki bu yöntemde havanın bulut ve tozlu olması gibi sebeplerle sonuç vermeyebilmektedir. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselam içinde bulunan ayı 30'a tamamlamayı emretmiştir. Dikkat edilirse bu uygulamada Ramazan'ın girmemiş yahut çık mamış olması durumu söz konusudur. Yeni hilalin doğduğunu kesin olarak ortaya koyan hesap yöntemi bilinseydi Resulullah Aleyhisselam böyle bir riskin ortaya çıkmasını izin vermezdi. Sırf hadisin zahiri hilali biyolojik gözle görmeye gerektiriyor diye bu riske katlanarak illa da gözle görmekte ısrar etmek sünnetin ruhuna aykırı düşer. Ayı gözlemleme işi astronomik bir işlemdir. Astronominin esası ise hesaptır. Çünkü gök cisimlerinin hareketleri belli bir ölçü ve hesaba göre gerçekleşmektedir. Enbiya suresi 33. ayet ve Yasin suresi 40. ayette bunu görüyoruz. Özellikle çağımızda son derece gelişmiş bulunan astronomi bilimi verileri sayesinde, gelecek birkaç yıl içinde hilallerin doğuş zamanları rahatlıkla ve kesin bir şekilde belirlenebilmektedir. Ramazan hilalinin tespiti konusunda gündeme gelen başka bir problem de ihtilaf-ı metali meselesidir. İhtilaf-ı metali, dünyanın yuvarlak olması sebebiyle hilalin doğuş vaktinin ve yerinin farklı olması demektir. Bu küresel gerçeklik sebebiyle bir yerde görülen yeni hilal, aynı anda dünyanın başka bir bölgesinde görünemez. Bu durum şöyle bir sorun karşıya çıkarıyor. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslüman, İslamlar hilalin kendi bölgelerinde görülmesine esas alacaklar. İhtilafı metaliye itibar edecekler mi? Yoksa dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesiyle diğer bütün bölgelerdeki Müslümanlar için hilal görülmüş kabul edilecek, ihtilafı metaliye itibar edilmeyecek midir? Ramazan'ın başlayıp başlamadığı konusunda ortaya çıkan farklı görüşler, Müslümanların ibadet şefkini kırmakta, Ramazan ayının ve orucun Müslümanlarda sağlaması beklenen birlik ruhunu edilemektedir. Bu sebeple ruyeti hilal tartışmalarına son vermek ve ibadetin sağlayabileceği manevi havadan olabildiğince yararlanmak gerekiyor. Bunun en pratik yoluysa ihtilafı metaliye itibar etmemek ve hilalin çıplak gözle görülebilirliği esasına dayalı olarak yapılan astronomik hesap yöntemini uygulamaktır. Müslümanlar arasında gerginlik ve ayrılıklara sebep olmamak kaydıyla dileyenler bireysel olarak hilali gözle görme yöntemini uygulayabilirler. Bakara suresi 183. ayette ازبلا, Ey müminler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için, kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç tutmak sizden önceki ümmetlere farz kılındı gibi size de farz kılındı. Ayette yer alan sizden öncekiler ifadesi ilk insan Hz. Adem'e kadar bütün insanları içerir. Dinler tarihi araştırmaları da ilahi veya beşeri bütün dinlerde oruç ibadetinin var olduğunu ortaya okumak. Dolayısıyla insanların yer içinde var olduğu günden bu hiçbir fert ve hiçbir toplum dinsiz olmadığı gibi şekil, zaman, amaç ve içerik olarak da farklı da olsa oruç ve benzeri ibadetlerden de yoksun olmamıştır. Ramazan orucu hicretten bir buçuk sene önce Medine'de Bedir savaşı öncesinde Bakara suresinin ilgili ayetince yani 183. ayetinin inmesiyle farz kılınmıştı. Bu ayette orucun mutlak olarak farz kılındığı bildiriliyordu. Ancak orucun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulacağı bildirilmemekteydi. Bir sonraki ayet bu kapalılık kısmen giderilmiş orucun sayılı günlerde tutulacağı beyan edilmişti. Eyyâmen Bakara suresi 184. ayette oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolcu olur da orucunu tutamazsa daha sonra tutamadığı günler sayısınca başka günler oruç tutar. Yaşlılık veya tedavi edilmeyen bir hastalık nedeniyle oruca zorlukla güç yetirenler bir yoksul doyumu fidye verirler. Bununla birlikte kim bir hayır yaparsa daha fazla fakiri doyurursa bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bu ayetteki sayılı günlerde açık değildir. Bir sonraki ayette orucun Ramazan ayında tutulması açıkça bildirilmiştir. Estaizu billah. Şehr-ı <gülüyor> Ramazan'a lezi unzile fihil Kur'an-u hudallin nasi ve beyinatim min hudal furkan faman o ramazan ayı ki, insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın açık deliller olarak Kur'an onda indirildi.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 oruca ne zaman başlanıp ne zaman son verileceği bildirilmemekte. Sadece Ramazan ayına erişen, sağlıklı ve mukim yerleşik kimselerin oruç tutmaları gerektiği, yolcuların ve hastaların daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilecekleri beyan edilmekteydi. Sahabeden Seleme bin Ekva ve alellezine yutaykûnehu fidyetun ta'amu miskin Bakara süresi 184. ayeti Oruca zor güç yetirenler, bir yoksul doyumu fide verirler. Ayeti inince, isteğinin oruç tuttuğunu, isteğinin fide verdiğini, 184. 5. ayetince bu muhayyerliğin kaldırıldığını söylemiştir. Müslim Siyam ve Ebu Davud'da. Sahabeden Muaz bin Cebel ayetteki "Estenzibilah femen shahida minkum'u'ş-şehra öyleyse sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun emriyle Allah'ın orucu sağlıklı ve yerleşik olan kimseler için farz kıldığını, hasta ve yolcular için oruç tutmama ruhsatı verdiğini, oruç tutmayıp fide vermenin oruca gücü yetmeyen yaşlılara özgü kılındığını bildirmişti. Ensar'dan Sırma ben Kays adında bir mümin, Ramazan ayında oruçlu olarak akşama kadar çalışmış, akşam evine gelmiş, namazı kıldıktan sonra yemek yemeden sabaha kadar uyuyakalmıştı. Ertesi günü Peygamberimiz kendisini çok bitkin, halsiz ve oruca dayanamaz bir durumda görmüş. ''Ne oluyor? Seni çok yorgun, bitkin ve halsiz görüyorum.'' diye sormuş. Sırma da ''Ey Allah'ın elçisi, dün gün boyu çalıştım, akşam eve geldim, namazı kılınca uyuyakalmışım ve bir şey yiyip içmeden oruç tutuyorum.'' diye cevap vermişti. buhar 15, Ebu Davud Saham'da cebadi. Bakara suresi 187. ayet. Oruca başlama, bitirme ve ailevi ilişkilerdeki durumu anlatan Bakara suresinin 187. ayetiymişti. Bismillahirrahmanirrahim. Halalakum laylata's-siyam irfa'tu ila nisa'ikum hunna libasul lekum ve entum libasul lehun. Alimallahu annakum kuntum tahta'nuna anfusakum fetaba'a aleikum ve arfa'a ankum. ma وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أتم الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ Vela tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala takrabuha kedalik yubayinu Allah ayatihi lin <Sessizlik> nas laallehum yettequn kuruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı onlar size örtüdürler siz de onlara örtüsünüz Allah ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendilerinize ihanet ettiğinizi bildi tövbenizi kabul edip sizi affetti Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için ve sonra akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mehcitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Bu inen ayet lerle beraber orucun başlama ve bitirme zamanı ile orucun nasıl tutulacağı da açıklanmıştı. Bu hadîmân bölümünde İslam'ın 5 temel esasından biri olarak ifade edilmişti. Cibril'in İslam nedir sorusu üzerine Peygamber Aleyhisselam "El-İslamü enteşhedü en, en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem ve tukîmü's salâte ve tu'tî'z zekâte ve tasûma Ramazan ve tahccü'l beyte en istata'te ileyhi sebîlâ." İslam Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ona ibadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Kabe'yi ziyaret etmen ve Ramazan orucu tutmandır şeklinde verdiği cevapta, kelime-i şehadetten sonra dört ana ibadetten biri olarak oruç ibadetini zikretmiştir. Bunyal-i İslam ala 5 şehaadet-i en illallah ve enne Muhammeder Resulullah ve ikam-us salati ve itae'z ve hac ve savm Ramazan. Buhari ve Müslim'in iman bahislerinde geçtiği üzere İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'dan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Aleyhisselam Allah'ın resul olduğuna şahit etmek, namazı dosdoğru kılmak, Zekatı vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak. Yine Buhari'nin san bölümünde bir nolu hadiste şöyle bir konu anlatılır. Saçları dağınık bir bedevi Resulullah aleyhisselama gelir ve ''Ey Allah'ın elçisi, Allah'ın bana farz kıldığı namazı bildir.'' der. Peygamber aleyhisselam ''Günde beş vakit namazı farz kılmıştır. Nafile olarak kılacağın namaz buna dahil değildir.'' buyurur. Bedevi ''Allah'ın bana farz kıldığı orucu bildir.'' der. Peygamber aleyhisselam, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmıştır. Nafile olarak tutacağın oruç buna dahil değildir, buyurur. Bedevi, Allah'ın bana farz kıldığı zekatı bildir, der. Peygamber aleyhisselam ona, İslam'ın göstergesi olan ibadetleri, iri anlatır. Bunun üzerine Bedevi, seni şerefli kılan Allah'a yemin ederim ki, nafileleri yapmayacağım. Allah'ın farz kıldığı görevleri de eksik bırakmayacağım. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam, eğer sözüne sadakat ederse, kurtuluşa ere kar veya cennete girer buyurmuştu harisan bir nolu hadiste. Bakara suresindeki ayetler 183 ve 185 arası ve 187. ayet ile bu ve benzeri sahih hadisler Ramazan orucunun farz olduğunu kesin olarak ifade ettiği gibi nasıl tutulması gerektiğini de bize anlatmıştır. Ümmetin bu konuda icması vardır. Allah subhanehu ve teala Ahzab suresi 35. ayette estağzı billahi İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minin vel mu'minati vel kanitine vel kanitati ve sâdıkine ve sâdiqati ve sabirin ve sabirati vel vel vel vel vel sâimine, vel sâimâti, vel hâfidine, vel hâfidâd, vel zâkirine, kâthîran, vel e ve âzîmâ, Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar mümin erkeklerle mümin kadınlar itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar doğru erkeklerle doğru kadınlar sabreden erkeklerle sabreden kadınlar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 Ayet, hem iman, ibadet ve ahlaki konularda kadın ve erkek arasında bir farkın bulunmadığını, hem Müslüman'ın sahip olması gereken nitelikleri, hem de bu niteliklere sahip olan Müslümanların Allah katındaki değerini ve verilecek mükafatı ifade ediyor. Ayetin ifade ettiği özellikleri taşıyan Müslüman, kemal ermiş ve ilahi rızayı kazanmış kimse oluyor. Müslüm'ün Siyam bölümünde ve Tirmizi'nin Sam bölümünde geçen hadisi şerifte Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kullü amel ibni Adem yudâ aful hasanatu ashra amsalha ila 700 du'fin qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm فانه لي وانا اجزي به يدعو شهوته وطعامه من oğlunun her ameline 10 katından 700 katına kadar sevap verilir yüce Allah oruç hariç çünkü oruç benim içimdir. onun mükafatını da ben vereceğim çünkü oruç tutan kimse yemesini içmesini ve benim için terk etmektedir buyurmuştur. Yine Buhari Siyam bölümünde Kullu amel ibni Adem lahu illa siyamu fe li ve ana eczi bihi Oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir. Onun ödülünü de ben vereceğim buyurur. Yine Buhari'nin Siyam bölümü Altınolu hadiste Resulullah Aleyhisselam şöyle buyururlar مَنْ سَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ Kim iman ederek, inanarak ve sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar. Hadiste günahların küçük veya büyük olduğu beğenilmeden edilmeden mutlak olarak oruç tutan kimsenin bağışlanacağı bildiriliyor. Ancak Kur'an ve sünnet bütünlüğü içinde konuya ele aldığımız zaman, içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak ve namaz kılmamak gibi Büyük günahlardan ve kul hakkı içeren günahlardan kurtulmak için şartlarına uygun tövbe etmek, hak sahibine hakkını ödemek ve helalleşmek gerekir. Müslim'in Siyan bölümü 166 Noğlu hadiste Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurur. ''İnne fil cenne bâben yuqâlu lehu, ar-rayyânu yedhulu minhussâimûne al qiyâmeti lâ yedhulu ma'ahum ahadun ghayrahum.'' ''Yuqâlu, eyne s-sâimûne feyedhulûne minhû feizâ dekhale فَلَمْ Cennette Reyan adında bir kapı vardır ki buradan kıyamet gününde sadece oruç tutanlar cennete girer. Onlarla birlikte bu kapıdan başkaları girmez. Cennet kapılarında oruç tutanlar nerede diye seslenilir. Oruç tutanlar gelir bu kapıdan cennete girerler. Sonuncuları girdiği zaman kapı kapanır. Artık bu kapıdan kimse cennete girmez. Yine Resulullah Aleyhisselam men أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ Hinudiye, min abvab el ya Abdullahi, haza xayir, fman kana salati, dugiye bab el salati, vman kana min ahl el jihadi, dugiye min bab el el ciyammi, dugiye min bab Kim Allah bir çift mal infak ederse, cennet kapılarından, ey Allah'ın kulu, bu bir hayırli iştir diye ni dairdir. Namaz Kılan Müslüman namaz kapısından çağrılır. Allah yolunda cihat yapan cihat kapısından çağrılır. Oruç tutan kimse Reyhan adlı kapıdan çağrılır. Zekat veren kimse zekat kapısından çağrılır. Ebubekir radıyallahu anh, Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Bu kapıların hepsinden çağrılan Müslüman olacak var mıdır diye sorar. Resulullah aleyhisselam, Buhari Sam bölümü 4 nolu hadiste, Evet, senin onlardan biri olmanı umarım buyurur. Bu hadislerden cennetin sekiz kapısının belirli görevleri yapanlara tahsis edildiği, reyyen kapısının oruç tutanlara mahsus olduğunu, dolayısıyla oruç tutan Müslümanın cennetle ödüllendirileceği ve cehennemden kurtulacağını anlıyoruz. Müslüm'ün Siyan bölümü 68'in nolu hadiste Resulullah Aleyhisselam مَنْ سَامَ يَوْمًا fi سَب۪يلِ اللّٰهِ بَا عَدَ اللّٰهُ وَجَهُ عَنِ kim Allah için bir gün oruç tutarsa Allah 70 yıllık bir mesafe kadar onu cehennem ateşinden uzaklaştırır. Müslüman Siyah Bölümü ve Tirmizinin San Bölümünde Rasulullah Aleyhisselam şöyle buyurur: "Lisaa imine farhatani farhatun inda fitrhi ve farhatun inda lıkai Rabbhi. Ve la khulufu fee inda Allah mirrihi al-misk. Oruçluğun iki sevinci vardır. Bir iftar ettiği zaman, diğeri de Rabbin'e kavuştuğu. Zamandır. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında, mis kokusundan daha kıymetli ve güzeldir. Geçerli bir mazereti olmadığı halde, Ramazan orucu tutmayan bir Müslüman Allah'a isyan etmiş, Pek çok sevaptan, manevi nimetten yoksun kalmış ve büyük günah işlemiş olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un Savun bölümü 38 nolu hadis, Termizi Savun bölümü 27 nolu hadis, İbni Maci'nin Savun bölümü 14 nolu hadisinde şöyle buyururlar Men eftara yevmen min ramadan min gayri ruhsatin ve la meradin lem yakdi anhu savmut dehri kullihi ve insamehu. Kim hastalığı ve bir ruhsatı, mazereti olmaksızın, Ramazan ayında bir gün oruç tutmazsa tüm ömrü boyunca oruç tutsa yine de bu orucu yerine getiremez. Yine Resulullah Aleyhisselam İbn-i bölümü bir nol hadiste Es-Siyamun cünnetun minen nari ke cünneti ahadikum minel Kalkan savaşta sizi koruduğu gibi oruçta cehennem ateşinden sizi korur. Oruç cehennem ateşine karşı bir kalkan olduğu gibi kötülüklere karşı da bir kalkandır. Oruç tutan insan kötü söz ve davranışlardan dan uzak Bu bölümü ve Müslim Siyam bölümünde Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Es-siyamu fela yarfus ve ve in mer'un qatalahu ev shaatamahu inni Oruç bir kalkandır. Sakın bir kimse oruçluyken cahillik edip de kötü söz söylemesin. Birisi sataşır veya kötü söz söyleyecek olursa, ''Ben oruçluyum, ben oruçluyum.'' desin. Oruç sadece iştah ve şehveti dizginlemek değildir. Ayrıca dilini kötü ve çirkin söz söylemekten korumaktır. Oruçlu cahillik edip kötü söz söyleyemez, kavga edemez etmemelidir. Birisi satarsa bile oruçlu Müslüman buna karşılık vermemelidir. Ne tekim Aleyhisselam leysa siyamu min al-akli ve'ş-şurbi inna'mâ's-siyâmu <Sessizlik> min al-lagvi ve'r-rafsi fe in sâbka ahadun ev cehla aleike fe inni sâim Oruç sadece yemeyi ve içmeyi terk etmekten ibaret değildir. Münzir'de geçen hadiste oruç sadece yemeyi ve içmeyi terk etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda oruç çirkin Kötü ve kaba sözlerden uzak durmaktır. Oruçlu olduğun sırada biri sana sataşır, sövüp sayar, bağırıp çağırır, kaba ve çirkin davranırsa ona ben oruçluyum, ben oruçluyum de. Kişiyi haram ve kötülüklerden korumayan oruç, amacına ulaşmamış demektir. Peygamberimiz bu hususta aleyhisselam, Buhari Sam 8, Ebu Davud Sam 25, Tirmizi Sam 16, İbni Maca 21'de şöyle buyururlar. من لم يدع قول الزوري ولا عمل به فليس لله fi في أن يدع دعامه وشرابه Kim yalan sözü ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa, Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Hadis orucun gayesinin insanın edep ve ahlakını iyileştirmek, onu kötülük ve haramlardan korumak gibi hikmetlerinin olduğunu ifade eder. İbn Mace'nin 21 nolu hadisinde "Rubbesaimin leysa lahu min siyamihi illa el ve rubba qaimillen leysa lahu min qiyamih illa seheru Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmalarıdır. Nice geceleri namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır. Dolayısıyla oruç tutan insan yalan, yalancı şahitlik, gıybet, iftira aldatma, kötü söz ve benzeri davranışlardan uzak iş ve işlemlerinde, söz ve söylemlerinde ve sözleşmelerinde alım ve satımlarında dürüst ve doğru olmalıdır. Oruç kişiyi fuhuş ve edep dışı davranışlardan alıkoymaktadır. Buharistan bölümünde men istata'al ba'ete fel yetezevvac fe innehu e'gaddu lil ve ahsanu lil ve men lam yestatih fe aleyhi bis savmi inne lehu vicâ'e evlenmeye gücü yeten evlense çünkü evlilik gözü alıkoyar, tenasül uzvunu harama düşmekten korur. Evlenmeye gücü yetmeyen kimsenin oruç tutmasını tavsiye ederim. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır. İnsanın günah işlemesine genellikle iki şey sebep olur. Biri şehevi arzuları, diğeri dili ve midesidir. Şehevi arzularına, diline ve midesine sahip çıkıp kelime-i şehadeti kalpten söyleyen ve her yönüyle bunun gerekçelerini yapan Müslüman kulluk görevini yapmış, ahirette cenneti kazanmış olur. Resulullah Aleyhisselam Tirmizi'nin Zühd bölümünün 60 nolu hadisinde: "Men yetafakkale ma bayna lahihi ve ma bayna rijlihi <Sessizlik> etekfellu lehu bil cenneti." Kim diline ve ırzına namus ...sahip çıkacağına güvence verirse, ben de o kimsenin cennete gireceğine güvence veririm. Yine Resulullah Aleyhisselam, Tirmizi Davat bölümünde, ''Ez siyamu nesfus sabri'' buyururlar. Oruç sabrın yarısıdır. Yine bir başka hadislerinde, Munziri'de geçtiği üzere, ''Li kulli şeyin zekatun ve zekatul cesedi savmu'' Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyururlar. Sonuç olarak oruç tutan Müslüman, Allah'ın emrini yerine getirmiş, peygamberin tatbikatına kulak vermiş ve büyük sevap kazanmış olur. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmiş ve aç kalanların hallerini öğrenmiş olur. Sağlığını korumuş, nefsini terbiye etmiş ve iradesini kuvvetlendirmiş, irade eğitimi yapmış olur. Sabır ve metanet kazanmış, kötü söz ve davranışlardan korunmuş olur. Ahlakını güzelleştirmiş ve imanının bilincine ermiş olur. İbadet zevkini tatmış, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanma yoluna girmiş olur. Olur. Çocuklar 6-7 yaşları dediğimiz temiz zamanına geldiklerinde ilk eğitim ve öğretime başlarlar. Kız çocukları adet görmeye başladıklarında erkek çocukları ise ihtilam olmakla ergenlik çağına gelmiş olurlar. Çocuklar ergenlik çağına gelmeden önce Kur'an okumayı, ibadetleri, helal ve haramı, edep ve ahlakı öğrenmeli, özellikle namaz kılmaya alışmış olmalı, oruç ibadetine de alıştırılmalıdır. Buluğa erme yaşı çocukların fiziki bünyelerine, bedensel gelişimlerine ve bölgelerine göre farklılık arz eder. Ülkemizde yapılan araştırmaya göre, buluğa ya erme yaşı kızlarda en erken 10, en geç 18, erkeklerde ise en erken 9, en geç 19 yaş olduğu tespit edilmiştir. Bir hadis-i şerifte de çocukluktan kurtulup gençlik çağına geçme, buluğ çağı olarak ifade edilmiştir. Tirmiz-i bir nolu hadisde al kalemu an nâimi hattâ yestâi yestâ ve an sâbiyyi hattâ yeşibbe ve anil ma'tûhi hattâ yaqila Uyanıncaya kadar uyuyandan gençlik yani bulu çağına gelinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar akıl melekesini yitirmiş bunaktan dini sorumluluk kaldırılmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek olan yedi sınıfı sayarken, adil yöneticilerden sonra ikinci sırada Allah'a ibadetle yetişen gençleri zikretmiştir. Buhari Ezan bölümünün 36. oğlu hadisinde. İbadet hayatına başlamayı gençler için geciktirirsek daha başka şeylerle erken karşılaşmış olurlar, günahlarla tanışırlar, günahlar çoğaldıkça kalpler kararır ve katılaşır, dinden soğur ve uzaklaşırlar. Mütaffifin suresi 14. ayet, İbn Mace Zü'f't böyle 29 nolu hadisler bunları karşımıza koymaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam gençlerin dinin kurallarına, emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına uymalarına önem çok vermişti. Gençlerin ibadet eder bir şekilde yetişip dindar bir dindar birer insan, insan-ı kamil olmaları için alınması gereken tedbirleri evlilik ve çocukluk dönemlerinden başlamıştır. Gençlere eş olarak dindar kimse çadırı seçmelerini, doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunmasını, 7 yaşına geldiklerinde namazın öğretilmesini, 10 yaşında namazı aralıksız kılmalarını tavsiye etmiştir. Bu itibarla gençler بلو çağından itibaren özellikle 5 vakit namazı kılmaya özen göstermeli, Ramazan orucunu tutmalıdırlar. Bakara Süresi 183 ve Ankebut Süresi 45. ayetlerden görüyoruz ki namaz ve oruç onları her türlü haram, kötülük günah ve edep dışı davranışlardan alıkoyacaktır. Tirmizi'nin Zühd bölümü 45 nolu hadisinde Er-Racülü ala dini halilihi fel yanzur ahadukum men yuhalilu Kişi dostunun dini, alakı üzeredir. Öyleyse sizden biriniz kiminle dostluk kurduğuna iyi baksın buyururlar. İbadet hayatı üzerine çevre edinerek hayatını idame eden geleceğini istikbalini çizen bir genç anneden, babadan, aileden, akrabadan iyi bir dosttan mahrum kalan bir gencin yaşadığı bunalımları görmeyecektir. Oruç ibadeti şartlarını taşıyan Müslümanların için farzı ayındır. Farzı ayın mükellef olan her Müslümanın bizzat yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Hastalık veya herhangi bir sebeple bir kimse adına başka birinin oruç tutması ile bu görev yerine getirilmiş olmaz. Ramazan ayına ulaşan akıllı, ergenlik çağına gelmiş erkek ve kadın her Müslüman oruç tutmakla mükelleftir. Sorunudur. Oruç tutmamanın mazereti Kur'an'da Bakara suresi 184. ayette "Ve men kana minkum maridan ev ala safarin fa'iddetu min eyyamin Demiştir. Sizden her kim hasta yahut seferde yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Hanefilere göre 90 kilometre en az yolculuğa çıkıp 15 günden az kalacak bir kimse, Şafi mezhebine göre giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az bir süre kalacak olan kimse seferidir ve bu ruhsattan faydalanabilir. Yolculuk sebebiyle oru, tutulamayan oruçlar Ramazan ayından sonra kaza edilir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus arz ettiğim ayette çok nettir. Peygamber aleyhisselam çıktığı bir yolculukta oruç tutmamıştır. Tirmizi Sam bölüm 18 nolu hadiste gördüğümüz üzere kendisi de başka bir münasebetle de şöyle buyurmuştur. Leyse من البرج السيامو eğer sıkıntı veriyorsa, yolculukta oruç tutmak iyilik değildir. Bu hadisin hükmü, oruç tutunca sıkıntıya düşecek misafirler için söz konusudur. Bir kimseye misafirlikte oruç tutmak sıkıntı vermeyecekse oruç tutabilir. Nitekim sahabeden Hamza bin Amr el-Eslemi, Resulü aleyhisselamdan misafirlikteyken oruç tutup tutamayacağını sormuş. Bunun üzerine, ve İstersen oruç tut, istersen tutma cevabını vermişti. Misafirlikteyken sahabeden bazısı oruç tutmuş, bazısı tutmamıştır. Ne oruç tutan tutmayanları ayıplamış ne de tutmayanlar oruç tutanları ayıplamıştır. Hamile kadınlarda doğaca çocuğunun gelişmesinden endişe edilmesi de durumunda oruç tutmazlar. Hastanın oruç tutup tutamayacağına ya da hamilin oruç tutamayacağına dini hassasiyetlerin genel kriterlerini bilen doktor karar verebilir. Bu konuda doğacak zarar tecrübe veya uzman bir doktorun beyanı ile anlaşılır. Buhari bölüm 35 nolu hadiste Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin ferâe zihâmen ve racûlen kad zullillâ aleyhi fekâle mâ hâza fekâlu sâimun fekâle leyse fekâlu sâimun fekâle leyse minel bir ressavmu fîs seferî. Peygamber aleyhisselam bir yolculuk sırasında bir kalabalık ve gölgelendirmeye çalıştığı bir adam gördü. Bu nedir diye sordu. Oruçlu biri fenalık geçirdi diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü Buhari Sam bölüm 35 nolu hadiste yolculuk sırasında oruç tutmak iyilik değildir buyurdular. Çok ağır işlerle çalışmak durumunda olan kimse oruç tuttuğu takdirde sağlığının bozulacağından endişe duyuyorsa orucunu erteleyebilir. Bedir ve Mekke'nin fethi savaşı Ramazan ayına denk gelmiş. Sahabe savaşın yoğunluğu ve sıkıntısı sebebiyle oruç tutmamıştır. Oruç fidyesi Tıpkı fıtır sadakası gibi bir fakiri bir gün doyurmak ya da bunun bedelini vermektir. Fidi amacı ile yemek yedirmek günümüzde pratik olmadığı için fidye yerine bir günlük yemek bedelinin verilmesi tercih edilmektedir. Tutulamayan orucun fidyesi hayattayken ödenemezse fidyenin ödenmesi vasiyet edilir. Hiçbir şekilde fidye vermeye gücü yetmeyen çok yaşlılar ve hastalar noksanlıklarının affedilmesi için dua ederler. Başka bir şey yapmaları gerekmez çünkü Allah Azze ve Celle Bakara 286. ayette Allah bir kimseyi ancak gücünü yettiği şeyle hükümlü kılar buyurur. Ramazan orucunun geçerli olmasının ilk şartı niyet etmektir. Niyet bütün ibadetlerin temel şartıdır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibaret geçerli olmaz. Çünkü ibadet, kulun Allah istediği için, sırf onun rızasını kazanmak için kendi irade ve bile, bilinci ile yaptığı ameldir. Peygamber aleyhisselam buhari bediyül vahide, innemel amalu bin niyet ve innemel le kullim rimmane vah Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir Ibadettir. Niyet, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmakta niyet yerine geçer. Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile söylenmesi menduptur. Mesela Ramazan orucuna tutacak olan kimse Allah için oruç tutmaya niyet ettim demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Şafi mezhebinde ise nafirlerde orucun ismini söylemese de geçerliyse de Ramazan orucunda ve farz oruçlarda Ramazan orucuna niyet ettim diye belirtmesi gerekir. Niyetin vakti güneşin batışıyla başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Orucun geçerli olmasının şartlarından ilki niyet, demiştik. İkincisi ise, orucu bozan şeylerden sakınmak. Bunların üç temel yasağı vardı. Yemek, içmek, yemek içmek sayılacak şeyler ve cinsel ilişkiden uzak durmak. İmsaktan güneş batıncaya kadarki süre içerisinde. Orucun anlamına aykırı bu işlerden herhangi birini güneşin batımından önce yapmakla oruç bozulur. Diğeri ise, hayız veya nifaz halinde olmamak. Orucun geçerli olmasının şartlarının birincisi, niyet etmek diye arz ettik. İkincisi, orucu boz şeylerden uzak durmak. Üçüncüsü ise bayanlar için hayız ve nifas halinde olmamak. Kadınlar Ramazan ayında hayız nedeniyle tutamadıkları oruçları daha sonra kaza ederler. Hazreti Ayşe annemiz Tirmizi'nin san bölümünde şöyle buyurmuştur. Biz Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında hayız olur, sonra temizlenirdik. Peygamber Aleyhisselam bize tutmadığımız oruçları kaza etmemizi emreder, kılmadığımız namazları kaza etmemizi emretmezdi. Bununla beraber gecenin cinsel ilişki veya ihtilam sebebiyle junüp olan ve sahurdan önce gusletme imkanı bulamayan kimse cünüp olarak oruca niyet eder. Sonra ilk fırsatta güsleder. Orucun geçerli olmanın şartlarından birincisi niyet demiştik. İkincisi orucu bozan şeylerden uzak durmak. Üçüncüsü hayırlısı nifaz olmaması. Dördüncüsü ise orucu vaktinde tutmak. Geceliğin tutulan oruç geçerli olmaz. Oruç 24 saatlik zaman dilimi içinde gündüz vaktinde tutulur. Gündüz sabahleyin tan yerin ağırmasından yani fecr-i sadıktan yani takvimlerdeki imsak vaktinden itibaren akşamleyin güneşin batmasına kadar geçen süredir. Bakara suresinin 187. ayetinde "Vakulu veşrabu <gülüyor> hatta yetebayyana lekumul haytu'l abyadu minel haytiz esved minel fecr, summa atimmus siyame ilal leyl" buyrulur. Şafahın aydınlığı gecenin aydınlığından ayırt edilince tan yeri ağırınca ''Sahura'ya kadar yiyiniz, içiniz, sonra da akşama kadar orucu tam tutunuz.'' buyurularak bu gerçek ortaya konur. Sahura kalkmak ise orucun sünnetidir. Tirmizi Sağm, İbn-i Mâces Siyam bölümünde, ''Tesahharu fe inne fissehuri berekaten, sahur yemeği yiyiniz. ''Çünkü sahurda bereket vardır.'' buyurur. Yine bir başka hadiste İbn-i Siyam bölümü 22'de, ''İsta'inu bita'ami s-sahuri alâ siyamin nehâri.'' ''Sahur yemeğiyle gündüz tutacağınız oruca güç kazanınız.'' Peygamberimiz aleyhisselam güneşin batmış olduğu kesinleştikten sonra ve namazdan önce iftarda acele etmeyi tavsiye etmişti. لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُ fitra buyurmuşlardı. Buhari Sam ve Tirmizi Sam'da. İftar etmekte acele ettikleri sürece insanlar hayır içinde olurlar. Eğer iftarı أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Termiz'in bölümünde biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile yetsin. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir, temizleyicidir buyurlar. Kaza, zamanında usulüne göre yerine getirilemeyen veya başlandıktan sonra bozulan ibadetlerin başka bir zamanda yerine getirilmesi demektir. Kefaret ise işlenen bir takım günahların meydana gelen kusur ve eksikliklerin Allah Teala tarafından affedilmesi için yine onun tarafından belirlenmiş bazı vesileler demektir. Orucun kefareti Peygamber Aleyhisselam'ın Buhari'nin 30 nolu hadiste ki uygulaması ile düzenlenmişti. Buna göre orucun kefareti, köle azat etmek veya peş peşe iki ay oruç tutmak bunlara güç yetiremiyorsa 60 Müslüman fakirin birer gün doyurulması ile yerine getirilmiş oluyor. Yemek yedirmek yerine yemeğin ücretini ödemek de geçerli. Bahsi geçen hadis Buhari Savm, Müslim Siyam, Ebu Davud Savm, Tirmizi Savm bölümünde geçiyor. Peygamberin yanında oturuyorduk diyor Ebu Hureyre. Bir adam çıka geldi ve ey Allah'ın Resulü helak oldum dedi. Neyin var diye sorunca adam Ya Resulallah, oruçluyken eşimle cinsel ilişkide bulundum. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam peş peşi iki ay oruç tutabilir misin diye sordu. Hayır dedi. Altmış fakiri doyurabilir misin dedi. Adam hayır dedi. Resulullah Aleyhisselam bir şey söylemedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra biz konuyu müzakere ediyorduk ki Resullaha ağzına kadar hurma dolu bir sepet getirdi. Peygamber Aleyhisselam soru soran adam nerede dedi. Adam soru soran benim deyince Resulullah Aleyhisselam şu hurmayı al ve sadaka olarak adına dağıt buyurdu. Bu sefer adam benden daha fakir mi birine mi ya Resulallah Allah'a yemin ederim ki Medine Vadisi'nde benim ev halkımdan daha fakir bir ev halkı yoktur dedi. Adamın bu sözleri üzerine Resulü Aleyhisselam'ın dişleri gözükecek şekilde tebessümü göründü ve hurmaları kendi ev halkına yedir buyurdu. Hanefilere göre hiçbir mazereti olmaksızın yiyen, içen, oruçluyken veya cinsel ilişkide bulunan hem kaza hem de kefaret tutar. Şafilere göre ise sadece cinsel ilişkiye yasağını kefaret öder. Yiyip içerek orucu bozan kimse günahkar olur ancak kefaret ödemez. Sadece kaza gerekir. Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına su kaçırması orucunu bozar. Sadece kazayı gerektirir. Buruna alınan suyun, dişe konan ilacın içeriye kaçması, dişler arasında kalan büyük kırıntıyı yutmak, nohut tanesi kadar olan şey, çok çok daha küçük olan ise az kabul edilmiştir. Buğday ve susam tanesi kadar bir şeyi ağza dışarıdan alıp yemek yutmak. Orucu bozan şeyleri bir başkasını zorlamasıyla yapmak kazay gerektirir. Henüz vakit var zannı ile fecrin tan yerin armasından sonra veya güneş battı zannı ile henüz güneş batmadan iftar etmek çünkü hata han yeme ve içme söz konusudur. Kim irade dışı kusarsa orucu bozulmaz, kim isteyerek kusarsa orucu bozulur buyurur Resulullah Aleyhisselam. Bununla beraber bilerek ve isteyerek yapılması halinde orucu bozan şeyler unutarak yapıldığında oruç bozulmaz. Bu konuda Ramazan orucu ile ilgili diğer sorular arasında fark yok. Oruçlu oldu unutularak yapıldığında bu eylemler sırasında oruçlu olduğunu hatırlayan kimse derhal oruca aykırı olan işi terk edip orucu devam eder. Oruçlu olduğunu hatırlar ve yine devam ederse bilerek ve isteyerek orucunu bozmuş olur. Buhari's Sam bölümünde Peygamber Aleyhisselam "Men akala nasiyan ve huwa saimun falyutim saumahu fe inna ma ve saqahu" buyururlar. Kim oruçluyken unutarak yerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirmiş ve içirmiştir buyurlar. Hatta şöyle ki, unutarak orucunu yiyen bir kimseye bakılır. Eğer zayıf, aciz, halsiz, güçsüz birisi ise ona oruçlu olduğu hatırlatılmaz. Göze sürme çekmek, diş fırçası veya misvak kullanmak orucu bozmaz çünkü Peygamber Aleyhisselam oruçluyken dişlerini misvak ile temizlermiş. Kemizli sağım bölümünde geçti üzere. Ağzı çalkaldıktan sonra ağızda kalan yaşlı tükürükle birlikte yutmak, genizden burun içine kan akıntı yutmak, dişlerin arasından çıkan ve mideye ulaşmayacak kadar küçük olan kırıntıyı yutmak, yıkanmak, yüzmek, eşini öpmek, vücuduna koku sürünmek, boğazda duman ve toz gibi şeylerin girmesi çünkü bunlardan sakınmak mümkün değildir. Bununla beraber sigara ve benzeri şeylerin dumanını isteyerek içine çekmek orucu bozar ve hem kaza hem kefaret gerektirir. Üç şey orucu bozmaz, kan aldırmak, istem dışı kısmak ve ihtilam olmak bu Allah Resulü. Sıkça karşılaşılan konulara Kısa ve özlü cevapları da arz ederek bilgi tazelemesi yapmış olalım. Devamlı olarak uzun yola gidenler oruç ibadetlerini nasıl yerine getirir? Bakara suresi 185. ayette yolculuk orucu ertelemek için bir mazeret olarak ifade edilmiş. Bu maziret devam ettiği sürece ruhsatla devam eder. Yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı? Peygamber aleyhisselam Buhari Sam 22 bölümde gördüğümüz üzere Peygamber aleyhisselam Ramazan'da imsaktan sonra gün içerisinde de yıkanmıştır. Bu sebeple ağız veya burnundan su alıp yutmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması veya denize girmesi orucuna zarar vermez. Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı? Parfüm veya o kolonya kullanmak orucu bozmaz. Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi? Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi davet ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi birinin yutulması orucu bozar. Makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulur mu? Krem sürmek makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz. Oruçlu kimse akupunktur yaptırabilir mi? Akupunktur, vücutta belirli noktalara iğneye batırmak suretiyle çeşitli hastalıkları tedavi etme metodudur. Akupunktur uygulanması halinde vücudun beslenmesi, gıda alması söz konusu olmadığından akupunktur yaptırmak orucu bozmaz. 3 ayların Şaban, Ramazan aylarının aralıksız olarak oruçla geçirilmesinin dini hükmü nedir? Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise Peygamber aleyhisselamın diğer ayları oranla daha fazla nafile olarak oruç tuttuğu biliniyor. Ancak Recep ve Şaban aylarında Peygamber aleyhisselamın aralıksız oruç tuttuğuna dair hadis kaynaklarında herhangi bir rivayet bulunmuyor. Bu itibariyle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilip Ramazan'a eklenerek peş peşe 3 ay oruç tutulmasının dini bir dayanağı yoktur. Kaza oruçlarını aralıksız olarak tutulması gerekir mi? Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm bulunmamakta. Bu itibarla kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması mekruh olan günler dışında, arda arda veya ayrı olarak tutulabilir. Uçakla seyahat edenler iftar zamanlarını nasıl belirlerler? Seyahate çıkan Müslümanın, imsak ve iftarını bulunduğu yerin takvimine göre yapması gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişi de, aynı prensibe göre uçuş esnasında, uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdır. Güneşin hiç batmadığı veya gece ve gündüzün oluşmadığı yerlerde yaşayan Müslümanlar nasıl oruç tutarlar? Vakitleri güneş veya ayın hareketlerine göre belirlenen namaz, oruç ve hac gibi belirli vakitlerde yerine getirilen ibadetler, vakitlerin normal oluştuğu beldeler dikkate alınarak düzenlenmiştir. Güneşin hiç batmadığı ve şafağın hiç kaybolmadığı veya gündüzün 24 saatten fazla devam ettiği yerlerde yaşayan Müslümanlar, vaktin normal olduğu en yakın beldeyi esas alarak oruçlarını tutarlar. Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi? İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağırması yani feci sadık ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun ya da okunmasın. İmsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması halinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz. Bayram günü oruç tutulabilir mi? Ramazan bayramının birinci gününde, kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler ziyafet, yeme, içme ve sevinç günleridir. Oruçlu iken boy abdesti almak, banyo yapmak orucu bozar mı? Ağız veya burundan suyu tutmadıkça yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Peygamber aleyhisselam Ramazan'da imsaktan sonra boy abdesti almış olduğu haber verilmiştir. İhtilam olmak, cünüp olarak sabahlamak oruca zarar verir mi? Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmadığı gibi sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak zorunlu bir durum olmadıkça hemen boy abdesti almalıdır. Cünüp iken sahur yemeği yenilebilir mi? Oruca niyet edilebilir mi? Cünüp olan kimsenin elini, ağzını yıkamadan yiyip içmesi uygun görünmemiştir. Ancak elini, ağzını yıkadıktan sonra boy testi almadan sahur yemeği yemesinde bir sakınca yoktur. Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu Allah yedirmiş, içirmiştir buyurur. Unutarak yiyen, içen kişi oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme içmeye devam eden kişinin orucu bozulur. Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte diş macununun veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur. Gündüz fırçalanacaksa da misvak kullanılması sünnet uygundur. Astım hastalarının oksijen spreyi kullanmaları orucu bozar mı? Peygamber aleyhisselamın oruçluyken misvak kullandığı sayı hadis kaynaklarında yer almaktadır. Diğer taraftan kesin olarak bilinen şüpheyle bozulmaz kaydesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan söz konusu maddeyle ile oruç bozulmaz. Bu itibarla astımlı hastaların rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürttükleri oksijenli ilaçla oruç bozulmaz. Göz damlası orucu bozar mı? Uzman doktorlarından alınan bilgilere göre göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az. 1 mililitrenin 20'de birisi kadar olan 50 mikrolitre. Olup, bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda anılmaktadır. Damlanın yok edilebilecek kadar çok az bir kısmının sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde göz damlası orucu bozmaz. Burun damlası orucu bozar mı? Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası yaklaşık 0.06 cm küptür. Bunun bir kısmı da... Burun çeperleri tarafından emilmekte olup çok az bir kısmı ise mideye ulaşmaktadır. Bu da dini açıdan abdeste ağza su vermedi olduğu gibi af kapsamında değerlendirildiğinden orucu bozmaz. Kalp hastalarının dil altı hapları kullanması orucu bozar mı? Bazı kalp hastalıklarında dil altına konulan ilaç, konulan ilaç doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizi önlemektedir. Söz konusu ilaç. Ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla dil altı hapı kullanmak orucu bozmaz. Her gün hap kullanmak zorunda olanların hastaların oruç tutmaları gerekir mi? Ömrü boyunca bu durumda olan kişiler her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve muhtaç kişilerin fidye vermeleri de gerekmez. Zira dinimizde hiç kimse gücünün üstünde bir sorumlulukla hükmü tutulmaz. Bakara suresi 184. ayette Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısında tutar buyurulur. İdrar kanalın görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı? İdrar kanallarına giren cihazlar veya akıtılan ilaçlar orucu bozmaz. Anestezi yaptırmak orucu bozar mı? Anestezi nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi yeme içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezi de acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibar. Varla lokal anestezi orucun sıhhatini engel değildir. Bölgesel ve genel anestezi de serum verildiği için oruç bozulur. Kulak damlası kullanmak ve kulak yıkattırmak orucu bozar mı? Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından su veya ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç veya kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkatılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibariyle orucu bozacak kadar suyun mideye ulaşması halinde oruç bozulur. Fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar mı? Fitil orucu bozmaz. Lahman oruç bozmaz. İbni iğne yaptırmak hastaya serum ve kan vermek orucu bozar mı? İğnenin orucu bozup bozmayacağı kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de aynı hükmet tabidir. Diyaliz hastası, dializ uygulaması orucu bozar mı? Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Diğer dializ çeşitlerinde ise vücuda gıda içerikli sıva verildiği için oruç bozulur. Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Gerek anjiyografi, gerek anjiyoplasti operasyonların Yemek ve içmek anlamı bulunmadığından oruç bozulmaz. Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? Tahlil amacıyla vücudun herhangi bir organından parça alınması orucu bozmaz. Kan aldırmak orucu bozar mı? Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Peygamber aleyhisselam ihramlıyken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştı. Merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı? Deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz. Oruçlu kimsenin dişlerini tedavi ettirmesi orucu bozar mı? Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi veya çektirmesi orucu bozmaz ancak tedavi esnasında kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi birinin yutulması orucu bozar. Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı? Oruçlu bir kimse, meşru mazeret olmaksızın gıda veya ilaç cinsinden bir şey ister su ile ister susuz olarak, yer veya içerse orucu bozulur ve kefaret gerekir. Ancak oruç bozmayın mübah kılacak ölçüde bir rahatsızlık sebebiyle ilaç alınmışsa oruç bozulur ve kendisine yalnız kaza gerekir, kefaret gerekmez. Kadınlar hayız ve nifas hallerinde oruç tutabilirler mi? Buhari hayız 1 ve Müslim hayız 14 ile 15'te Peygamber aleyhisselamın hükümleri ifade edilmiştir. Kadınlar hayız ve nifas hallerinde bu nedenle oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıklarını, oruçlarını kaza ederler ve bu konuda müştehitler görüş birliği içindedirler. oruçluyken iken hayız olan adet gören kadının orucu bozulmuş olduğundan yiyip içer. Şu kadar var ki böyle bir kadın yiyip içeceği gibi edeben oruçlu gibi davranmaya devam etmesi de uygun olur. İmsak vaktinden sonra adet hali sona eren bir kadın oruç tutabilir mi? İmsak vaktinden sonra adet hali sona eren bir kadın yiyip içmemiş olsa bile oruç tutmuş sayılmaz. Bayanların Ramazan'da adet geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir? Ayrıca kullandığı ilaç sebebiyle adeti geciken bir bayanın tuttuğu oruçlar geçerli olur mu? Ay hali oruç tutmaya manidir. Bu haldeyken tutulan oruç geçerli olmaz. İlaç etkisiyle de olsa, akıntı olmadıkça ay hali vuku bulmuş olmayacağından tutulan oruç geçerlidir. Ancak hayız kanı ile vücutta biriken ve zararlı maddeler dışarıdan atıldığından, vücudun sıhhati bakımından ay halini önlemek için ilaçların kullanılması tavsiye edilmez. Allah subhane ve teala emrettiği gibi, peygamberinin ve önceki peygamberlerinin örnekliklerinde de bize sundukları gibi, tüm azalarımızla zahiren ve batinen, maddeten ve manen oruç tutmayı ve orucun hakkını verebilmeyi, Ramazan mektebinden hakkıyla mezun olabilmeyi hepimize nasip etsin. Ramazan bir okuldur. Böylece bir saatlik Ramazan ilmali ve bilgilerimizi tazelemek adına yapmış olduğumuz sohbetimizi de tamamlamış olduk. Selam olsun, Ramazan mektebinden feyz alarak o Ramazanı anlamlı kılan, okumasıyla ibadet olan tüm insanlığa hidayet rehberi olarak indirilmiş olan mübarek Kur'an ile buluşabilenlere. Selam olsun, o buluşmanın bereketini itikaf ile, mukabele ile, teravih ile, teheccüd ile cem edebilenlere. Selam olsun, oku diyenin okudun mu diye sormasından endişe duyup, Keşke peygamberlere tabi olsaydım sözünden endişe duyarak sünnete hikmet ile sarılabilenlere. Selam olsun nefs mekkesinden gönül medeniyetine hicret edenlere. Bu ve diğer radyo sohbetlerine www.adlansansor.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Duanız olabilmek en büyük nimettir. Sosyal medya hesapların Adlansan ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.